Zina eden bir Müslümanın şeriata göre cezası nedir? Evli ve bekar olan için ayırım var mıdır? diye sormuş. Zina eden bir Müslümanın cezası şeriata göre yüz e, sopa, şey, e, kırbaçtır. Yüz kırbaçtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme birisi bu şekilde gelmiş Resulullah demiş ki kim bu fiili yaparsa Allah'ın örtüsüyle örtünsün yani kimseye açıklamasın çünkü o 140 baş halkın önünde vurulacak mahkeme kararıyla yani, ben tövbe etsin Allah'ın örtüsüyle örtünsün bir daha böyle bir şey yapmasın bizim yanımıza gelirse Allah'ın kitabını uygularız demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla bu tür insanların e, yapacakları şey eğer şahitli ya da işte bir mahkeme huzurunda yani Kur'an-ı Kerim'e göre kurulmuş bir mahkeme huzurunda ki bugün öyle bir mahkeme yok. Böyle bir cezayı uygulayacak Türkiye'de bir merci yok. O zaman öyleyse yapılacak şey tevbe ve istiğfar edip bir daha böyle bir şeye yaklaşmamaktır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi. Evet.